Okullarda öğretmenler birbirlerinin aleyhinde, herkes herkesin kendine göre. Öğrencilerken birbirlerinin aleyhinde çünkü her öğrenci filan hocaya bağlıdır. Mescitlerde işte filan öğrenci filan hocaya bağlıdır. Bu hepsi böyle. Bu da gerçekten hem dini yönden zarar, hem de toplumsal yönden de zarardır. Müslümanlar birbirlerinden gözüyor, Müslümanlar birbirleriyle veya gelemiyorlar. Ama şunu söyleyeyim acizane bu son olarak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 Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü ashabın menheci metodu ve anlayışıdır. Ve bu hadise içinde işte e, Nisa suresinin bu ayetini öbür tarafta söylediğimiz hadisi 73 fırka veyahut da deminki söylediğim e, temesseku bi sünneti ve sünnetul halifeen hadisi. Ve bu konuda nice hadisler ve nice ayetler var. O zaman Allah Celle Celaluhu